Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz ilmial Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi TV adresinden gelen sorularınızı yine İsmaila fıkı kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve ilmihaletlalegültv.com.tr adresi dışında herhangi bir şekilde soru alma adresimiz yoktur. Bunu belirtelim. Ve yazılı olarak da sizlere herhangi bir şekilde cevap verme gibi bir imkanımıza söz konusu değildir. Sadece göndermiş olduğunuz sorular Burada Değerli Hocam tarafından cevaplanmaktadır. Onu da belirtelim. Ve ilmihal.com.tr sitesinden de daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımıza ve aynı zamanda lalegül.tv.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür, Allah razı olsun. Tabii. Rabbim daha güzel günler cümlemize nasip etsin. Amin inşallah hocam, Allah razı olsun. Cümlemiz. İlk sorumuz hocam, balıkçılıkla uğraşıyorum. Bazen elbiseme balık kanı bulaşıyor. Ben aldırış etmiyordum. Bazen büyük balıklarla da uğraşıyoruz. Üzerimiz hayvan boğazlamış gibi kanlanabiliyor. Bu kan necis midir? Namazımıza mani olun." Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. İmam el mawsili El-Muhtar isimli eserinde Necaseti galiza ve necaseti hafife meselelerine temas ederken, ki ağır necaset, hafif necaset, balık kanının necaseti hafife olduğundan bahseder. Tabi e, burada bir parantez açalım. Necaseti hafife ve necaseti galiza ne anlam ifade eder? Bu e, fıkhçılar tarafından, yani müştehit imamlarımız tarafından necasetin e, tasnif edilmesi. Yani bazı necasetler vardır ki galizdir, ağırdır. Bundaki af miktarı ile hafif olan necasetteki af miktarı aynı değildir. İşte bu konular beyan edilirken El-Mawsili Muhtar isimli eserinde balık kanının necaseti hafif oldu ifade etmiş. Eee yine müellifin kendi şerh olan Ehli İhtiyar isimli eserinde de bu görüşüne gerekçe olarak da İmam Meybusi Rahimullah'tan e, balık kanının necis olduğuna dair gelen rivayeti gerekçe olarak göstermiştir. E, yine bu meseleyle alakalı Baberti'de de var. Bedayü Senai isimli eserde de var, orada da deniyor ki balık kanı necaset olduğuna dair İmam-ı Ebu Hüsudan gelen rivayetten dolayı yenme noktasında yani balığı yerken üzerinde var olan kanın yenme noktasında zarar vermeyeceği ama elbiseye veya bedene temas ederse bundan itiraz, bundan kaçış mümkün olduğu için bundan sakınmanın gerekli olduğundan ifade edilmiş. Ee, ve necaseti galize olursa da işte temas etmiş olduğu uzun veya elbisenin dörtte birine ulaşırsa bu kadar bir miktarın namazı engel olacağı ifade ediliyor. Ancak e, bu kitaplarımızda bu şekilde ifade edildiği halde Hanefi mezhebinin temel kaynaklarından olan İmam Muhammed rahimullahın kitabı aslı keza cami ustagire ki bunlar zahir rivayi olarak adedilmiş ve Hanefi mezhebinin temeli olarak kabul edilmiştir direkt müştehid kavli olarak bize gelmiştir. Burada İmam Muhammed Rahimullah'a balık kanı sual edildiğinde Evcüvecani tarafından vermiş olduğu cevap mutlak olarak temiz olduğuna dair, temas etmiş olduğu yeri de pisletmeyeceğine dairdir. Hatta i̇bn Rahimullah Bahir isimli eserinde ee, i̇mam Muhammed'in bu görüşünü tahlil ederken, ki i̇mam Muhammed'in görüşü derken bu Ebu Hanife'nin de görüşüdür. Çünkü e, Kitabı ı Aslı Mukaddemesinde i̇mam Muhammed der ki, e, ben bu kitapta Ebu Hanife rahimullah, İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah ve i̇mam Muhammed kendi görüşlerine naklettim. Ee, eğer herhangi bir ihtilaftan bahsetmiyor isem bu hepimizin görüşüdür der. Hmm. Ve bu konuda da herhangi bir ihtilaftan bahsetmemiştir. Dolayısıyla bu e, mezhebin görüşü olarak eee kitaplasta geçmiştir. E, ve İbnü'l-Ceyyim Bahir isimli eserinde e, balık kanının necis olmamasını da şu şekilde tahsil eder. Balık kanı hakikatte necis değildir. Ee, ve hakikatte kan değildir der. Zira normalde kan durmak suretiyle pıhtılaşırken, siyahlaşırken balık kanı durduğu zaman beyazlaşır diyor. Hmm. Bu da bunun e, kan olmadığını, bildiğimiz anlamda gerçek bir kan olmadığının göstergesidir şeklinde bir ifade bulunuyor. Tabi bunu ben tecrübe etmiş değilim evet. ama kitabın ifadesi bu yönde. Ee, yine bununla alakalı mepsut sahibi İmam es Seraksi. Ee, İmam-ı Ebu Yusuf'tan bu rivayeti yapıyor. Büyük balıklarla alakalı, işte köpek balığı gibi, balina gibi ciddi anlamda kanı olan balıklarla alakalı Hasan ibn-i Zeyad'ın İmam-ı Azam'dan yaptığı bir rivayetten bahsediyor. Ee, bunu da e, Bahir'de görme imkanımız vardır. Ee, diyor ki o rivayette, e, eğer kan büyük bir balığın kanıysa ve çoksa ve akıcıysa, akan bir konumdaysa bu necislerin bundan sakınılması gerekecektir diyor. Ancak İmam Seraksi bu görüşü naklettikten sonra diyor ki bu görüş zahir rivayeye aykırı olduğundan dolayı e, itimat edilecek, kabul edilecek bir rivayet değildir. Hanefi mezhebinde esas olan zahir rivayenin beyanıdır. Dolayısıyla orada da balığın büyük veya küçük olması diye bir ayrım yapılmamıştır. Mutlak anlamda o ki balık temizdir, o ki balık yenilebiliyor. Dolayısıyla ondan çıkacak olan kanın da necasetlilikle nitelendirilmesinin doğru olmadığı ifade ediliyor. Ve mezhepte de muhtar olan, tercih edilen görüşe göre ister büyük balık olsun ister küçük balık olsun her halükarda onun kanının necis olmadığı, temas eden yerin yıkanmasının şart olmadığı ifade edilmiştir. Evet. O yüzden bu kardeşimize de dememiz gereken bu. Ama dediği gibi hani çok aşırı bir şekilde üzerinde, uh, <laughs> kan oldu. Yine bu itirazlardan yani bu gibi ihtilaftan kaçınma adına eğer bir meşakka söz konusu değilse o haliyle namaz kılmamasını tavsiye ederiz. Hmm. Bakın ama tavsiye ederiz ifadesini kullanıyoruz. Çünkü mezhepte kılarsa da bir mahsur lazım gelmez. Çünkü bu hani tavsiye etmek hani kelimesi özellikle vurguluyorsunuz ya hocam evet. farklı algılanıyor. Kesinlikle olmazmış gibi, caiz değilmiş, o, harammış zaten, kelimesiyle birebir tutuyorlar. O, o yüzden, yüzden özellikle e üzerine basarak ifade ettiğim. Yani bu konudaki ihtilaf tilaflardan kaçınmadığına tavsiye tabirini kullanıyorum. Hı hı. Ama mezhepte muhtar olan görüşe göre balık kanının temiz olacağıdır. Hı. Tabii bu farklı bir açıdan da bakabiliriz. Zaten bir insanın iş elbisesiyle e, gündelik olarak kıymış olduğu iş elbisesi yani kirli olan bir elbiseyle namazı durması da doğru bir şey değildir. Hmm. Her ne kadar namazının sıhhatı engel olmasa da neticede namaz e, Allah'ın huzuruna durmaktır e, ve zinetinizi takının ayet-i kerimesinden de istinbat ederek her ne kadar setravret burada kastedilmiş olsa da genel olarak normal bir iş elbisesiyle nelev e, ki necis olmasa bile bu şekilde namaz dur namazı durmanın mekruğu olduğu ifade hmm. edilmiştir. O yüzden genelde balıkçılıkla uğraşan kardeşlerimiz önlük kullanırlar. Namaz kılarken de önlüklerini çıkartsınlar, o şekilde kılsınlar deriz. Ama yok, sağına, soluna veya bir elbisesine bulaşmışsa da bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Namazlarını o şekilde kılmalarında da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır. Evet. Şimdi yine hocam, o soruyla alakalı balıkçı kardeşimizin diyor ki, ''Giymiş olduğum gömleğime necaset bulaşıyor, sonra yıkarım.'' diyorum ancak Aradan zaman geçtiği için nereye bulaştığını unutuyorum diyor. Bu durumda gömleğimi çıkartıyorum, tamamı yıkansın diye. Bir arkadaşım da okuduğunu söyledi. Böyle bir durumda herhangi bir yerini yıkamamın yeterli olacağını söyledi diyor. Bu da doğru mudur diyor. Ee, evet doğrudur. İlmihal kitaplarında bu geçer. Hatta yine Hanefi kitaplarında Mutunerbağ'dan kabul edilen... İbrahim el-Halebi'nin Mülteka isimli eserinde bu metin olarak da geçer. Der ki, bir insanın elbisesine necaset bulaşsa daha sonradan nereye bulaştığını unutsa hmm. veyahut da nereye bulaştığını bilmese bu durumda herhangi bir araştırma yapmaksızın, bakın bu önemli bir ifade, hmm. herhangi bir araştırma yapsa, yapmaksızın e, herhangi bir yerini yıkamasıyla o elbise temiz olur der. Ve buna hmm. bir örnek getirir ki o dönemi itibariyle e, malumunuz e, Harman'da e, buğdaylar dövülürken üzerinde işte beygirler dolaşıyor. Hı -hı. Dolaşan beygirler işte idrarlarını yapabiliyorlardı. E, ve bu durumda o idrar da karışıyor. Çünkü hayvan üzerinde dolaştığından dolayı evet. e, tabi bunu şu anda göremiyoruz, bilmiyoruz böyle bir sistem ama tahayyül edebiliyoruz. Hı -hı. Bu durumda neresi idrar geldi, neresine gelmedi bilinmiyor. E, o dönem itibariyle alimlerimiz demiş ki bir kısmı oradan alınır geri kalan temiz değil de hüküm verilir. Tıpkı bunun gibidir diyor, yani İslam'da zorluk yoktur, hmm. İslam'da heba etmek yoktur. Dolayısıyla o ki elbisene necaset bulaştı ve neresine bulaştığını da bilmiyorsa, bu konuda herhangi bir yerini yıkayarak işte burasına bulaşmıştır ve ben vazifemi yerine getirdim diyerek temiz olduğuyla hüküm verilir. Hmm. Ama tabi bu konuda aslında ihtilaflıdır. Şerhlere baktığımız zaman, ee, şerh-ül tahavide araştırılmasının gerekli olduğu araştırdığı halde bile rastgele bir yerini yıkayacak olursa bile bunun yeterli olmayacağı ifade edilmiştir. Hmm. Ama dediğimiz gibi metin kaynaklarında bu şekilde yer verilmiş. Araştırmasına bile gerek kalmadan rastgele herhangi birinin yerini yıkar. Ama tabi bilmiyorsa Kaydı önemli bir kayıttır. Eğer necasetin nereye bulaştığını biliyorsa illaki o bölgeyi yıkaması gerekir. Tabi bu nerede olabilir? Bu belki büyük halı gibi, kilim gibi yani tamamının yıkanmasında meşakkat olan, zor olan şeyler için bu fetvayı düşünebiliriz. Hı. Ama yani daha basit, daha ufak yıkanmasında zarar vermeyen, işte iş önlüğüne giydim bir tarafına necaset bulaştı. ya Komple yıkanmasında bir zarar olmaz ki özellikle Hı. yaz günlerinde evet. veya gömleğinde böyle bir şey oldu. Ama olur ya bir yerdesin orada yıkanma imkanı yok, tamamını yıkanma imkanı yok. O, o gibi yerlerdeyse ki Metin kitaplarımda da geçtiği üzere e, bilmiyorsa şayet herhangi bir... Bilmiyorsa önemli değil mi hocam? Tabii ki önemli. Biliyorsa bildiği yeri, yeri yıkayacak tamam. Yani onun durumda farklı bir yeri yıkarsa olmaz. Hatta herhangi bir yeri yıkasa sonradan anlasa ki ya necaset buraya değil şuraya ulaşmıştı dese yine bu olmayacaktır. Hmm, tamam. Yine o bölgeye yıkanması gerekir. Yani bilmemesi kaydı burada hakikaten üzerinde durulması gereken bir kayıttır. Bazen hocam hani hepimizin evinde veya çevresinde olabiliyor. Çocuklar bezleniyor işte. Çocukların bezleninden bazen idrarları dışarıya taşabiliyor. İşte halıya değiyor veya koltuğa değiyor falan. Sonrasında ama kuruyor orası. Evet. Ee, Orayı temizlemek mecburi midir yoksa andan itibaren onun necaset oradan gitmiş olur mu? Şimdi şöyle söyleyelim, kurumakla necaset gitmez. Evet. O gibi yerlerde. Hı hı. Ancak necasetin gitmemesi ayrı bir şey, necasetin bulaşı bulaşmaması farklı bir şeydir. Hı hı. Evet. Yani bu genelde nerede olabilir? İşte halıydı, kilimdi veyahut da işte Koltuk, koltuktu bu evet. gibi yerlere bulaşabiliyor. Daha sonradan işte orayı belki ıslak mendille şunda bunda siliniyor ama gerçek anlamda bir şartlama diye tabir ettiğimiz gerçek anlamda bir temizlik yapılmıyor. Hı -hı. Sadece bir kokma olayı gitsin veya rengi varsa rengi gitsin şeklinde evet. bir takım kimyasallarla siliniyor. Sonradan kuruyor orası. Evet. Bu kuruması o necasetin üzerimize bulaşmasını engeldir. Yani Hı -hı. o koltuğa oturduğumuz zaman kurudan kuruya necaset sirayet etmeyeceği için bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama eğer bu bir kilimse ve üzerinde namaz kılacak Hı -hı bu durum farklıdır. Evet. O yüzden çocukluğu olan evlerde, ufak çocuklu olan evlerde genel olarak seccade bulundurmadan namaz kılmanın doğru olmadığını ifade edebiliriz. Hı -hı. Yani en azından bu gibi sıkıntılar söz konusu olabilir. Ee, namazın şu, sıhhatine engel değil mi hocam? Yani Hı -hı. eğer necaset varsa orada ve belki o kurumuş olsa bile orada namaz kılamayız. Çünkü silinmiş olsa veya bunun şartlama düşüncesi şey nasıl Şöyle söyleyelim. E, namazın şartlarından bir tanesi de necasetten taharettir. Evet. Ki necasetten tarih namaz kılanın bedeni, elbisesi bir de namaz kılacağı mekanın temiz olmasıdır. Bu temizlikte şer'i bir temizlik olması gerekir. Hijyenlilik değil. Bu durum farklıdır. Dolayısıyla o silmek diye tabir ettiğimiz şey eğer bu masanın üzeri gibi düz bir zemin ise elbette bu Hanefi mezhebine göre silinerek temiz olur. İlla buraya yıkamak şartı yoktur. Evet. Ama bu e, kilim gibi, halı gibi bir şey ise bu silmektedir. Bu yıkamak gerekecektir. Burada suyu dökeceksin ve o suyu alttan girecek. Veyahut da e, o suyu bir şekilde oradan çekerek alacaksın. Hmm. Bu şekilde halk arasında şartlamak diye tabir edilen bir işlem olması gerekir. Dolayısıyla böyle olmadıkça orada namaz kılmak sahih olmaz. Ama dediğimiz gibi orası kurusa, kuruduktan sonra zararı olur mu, bize necasetin bulaşmaması açısından bir zararı olmaz. Çünkü kurudan kuruya necaset sirayet etmez. Yani örneğin şu masa necis olsa, pis olsa ve kuru olsa, elimizde kuru bir şekilde bu masaya temas etsek, tutsak elimiz pislenmez. Ama masa üzerinde namaz kılmak söz konusu olsa bu caiz olmaz. Orası temiz, temiz olması yani. gerekir. O yüzden e, namaz noktasında daha titiz davranarak seccade gibi, yani çocukların ulaşamayacağı veya necis olmadığına dair kesin kanaat getirdiğimiz yerlerde kılmamız e, lazım olacaktır. Evet. E, geçenlerde yine bir yerde hocam, hani ziyaret esnasında şunu gördüm. secade ikiye katlamışlar. Sadece secce yapılacağı yere seccadeyi sermişler. Ayak kısmında seccade yok. Hani olsa hemen yarısını açmış koymuşlar. Namazı öyle kılıyorlar dedim ki, neden böyle yapıyorsunuz? Dedik ki hani secde yaptığımız yer temiz olması lazım ya dedi. E dedim ayak bastığımız yer temiz olması gerekmiyor mu diye ne? sordum. Yo dedi yani böyle. Onda da düşünemedi. Seccadenin tam manasını herhalde anlatamadık hocam. Şöyle ifade edelim. Normalde biz bu konuyu daha önceden işlemiştik hatırlarsanız. Hı. Yani namazda necasetten taharet nedir? Hı hı. Elbisenin temiz olması, ne kadar bir miktar af kapsamındadır ki evet. necasetin hafife ve galize olmasına göre şekillenir. Vücutta necasetin bulunmaması, keza namaz kılınacak mekanda necasetin bulunmaması. Mekandan kastedilen ise sadece secdeden ibaret değildir. Kıyam yaptığımız, evet. ayaklarımızı koymuş olduğumuz yerde esas olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla ayaklarımızı koyduğumuz yer eğer pis ise ki secde mahallemiz temiz olsa bile bu mekan itibariyle mekanda necasetten tarih söz konusu değildir. Ha, bu bazı yerlerde dediğiniz gibi secde mahaline seriliyor, diğer yerlere serilmiyor. Bu belki temizlikle alakalı değil. Yani normalde ayaklarını koymuş olduğu yer necis olduğu için değil de secdede yüzü e, temas ettiriyoruz, Aynen. nefes alıp veriyoruz. Ha, bir toz varsa bunun bize bir zararlı söz konusu olur diye yani ufak bir seccademiz varsa bunu yüz yerine mi koyalım, ayağımıza mı koyalım? Eğer necisse kurtarmaz zaten. Ama necis değil necis değil ise temiz bir yerse elbette kişi ayağına koymaktansa bunu yüzüne koymayı tercih etmiştir. Ki bir doğal olan bir şeydir. Evet. Ama bu şu demek değildir. Ayaklarımızın bulunduğu yerin pis olmasının önemi yoktur. Demek evet. değil. Hatta bundan dolayı yine daha öncedeki programlarda işlemiştik. Cenaze namazları genelde dışarıda Hı -hı. kılınır ve ayakkabıyla beraber kılınacağı için ayakkabılarımızda necaset olma ihtimali de var ise ki bu olabiliyor özellikle umumi tuvaletleri kullanan kişiler için dışarıda böyle bir durumda ayakkabılarımızı çıkartıp üzerine basarak namaz kılmamız. Hmm. E, aksi takdirde eğer o ayakkabı ayağımızda olursa, onda da bir necaset varsa o zaman necaset üzerimizdeyken namaz kılmış oluruz ki cenaze namazı der ne kadar dua mahiyetinde olsa da bir namazdır. Evet. Dolayısıyla namazın birçok şartı da cenaze namazında aranacaktır. Evet. Bu sebeple bakıldığından dolayı bu e, hamidün necis dediğimiz necasete hamil olacağı için namazın sıhhatine engel olur. O yüzden Efendi Hazretlerimizin mesela sağlıklı olduğu dönemlerde biliriz. Cenaze namazı kılacağı zaman e, mes lastik mes, geldi, evet. lastiklerini çıkartır ve üzerine evet. basardı. Diyeceksiniz ki eğer altında necaset varsa onun giyinik olmasıyla çıkartıp üzerine basmak arasında ne fark var? Şu fark vardır. Eğer giyinik olursa necaset sizin üzerinizde olmuş olacak. Çünkü sizin giydiğiniz bir elbisede necaset evet. var demektir. Ama o çıkarttığınız zaman bir nevi seccade kabiliğindendir. Alt tarafı necis olsa da üzerine sermiş olduğunuz şeyin secde ettiniz yani üzerine durmuş olduğunuz yer temiz ise altının necis olmasının bir önemi yoktur. Tıpkı seccade mantığında olduğu gibi. Dolayısıyla Ayakkabımızın eğer altı pisse ve onu biz çıkartıpmış üzerine basmışsak neticede temiz olan bir mekana evet. basmış olacağız. Ama o ayağımızda olduğu zaman o necaset bizim üzerimizde olmuş olacak. Arada bu şekilde bir fark vardır. Dolayısıyla e, namazda necasetten taharet dediğimiz zaman mekan temizliği sadece secde mahalli değildir. Ayaklarımızın koymuş olduğu yerinde temiz olması şarttır. Evet. Hocam burada bazen görüyoruz cenazede o dediğiniz yapan, hani bilen kişiler bunları yapıyor ama... Bu sefer de dışarıdan böyle farklı gözle bakılıyor. Burada riyaya girmez mi bu yaptığımız Şimdi olay? Şimdi yani... şu vardır. E, riya konusu biraz daha niyetle alakalıdır. Hı -hı. E, aslında bu bir emir maruftur, bir tebliğdir. Yani Hı -hı. olması gerekeni yapmak riya olamaz. Hı -hı. Bir farz ibadeti yerine getirmek riya olmaz. Hı -hı. İmam Rabbani Kudüs'e mektubatta buyuruyor. Zekata aşikar vermek gerekir. Sadakayı gizli vermek gerekir. Zekatı niçin aşikar vereceksin? Bu senin borcundur. Aksine insanları töhmetten kurtaracaksın. Yani bu adam farzı yerine getirmiyor şeklinde bir töhmet oluşmaması için. Dolayısıyla burada sizin o şekilde yapmanız bir takvalığın gereği değil, olması gerekendir. Dolayısıyla olması gerekeni yaptığınızdan dolayı niye bunda bir riya söz konusu olsun ki? Ha, şu var ama ayakkabım temizdir. Çünkü ben umumu tuvaleti kullanmam. Ee, necasetin bulunduğu yerlerde dolaşmam. Ha, bu gibi yerlerde çıkarmak ise ihtiyattır. Hmm. Ama yine de bunu çıkartıp da birileri bunu gördüğü zaman belki birileri gelecek sana bunu soracak. Ve bu sormasına mukabil siz de o bilginizi onlarla paylaşacaksınız ki bu güzel bir şey... O, o zaman güzel bir emri bir mağruf Hem yani. Hem evet. kavli olarak bir maruftur hem fiili olarak bir maruftur yani her daim söylüyoruz şeytanın insana saldırısı tek noktadan değildir. Herkese farklı cenahlardan gelir. Yani bazı noktalarda yapmanız gereken şey güzel bir şey dahi olsa, şeytan efendim bu rüya olur, şu olur, bu olur deyip de ondan dahi kişinin alıkonulmasına sebebiyet evet. verebilir. O yüzden bunu iyi tartmamız gerekir. Yani bu terkin gerçekten rahmani bir terkin midir, şeytani bir telkin midir? Yani birkaç kere öyle çok şey oldu hocam, çıkartayım çıkartmayayım arasında böyle gidip geldim. Sonra çıkarttığın zaman hani insanla böyle bakar, kendim mı böyle içimde böyle kibir mi oluşur diye böyle bir düşünceye yani bakar, kapıldım. Bakar belki de tacup eder yani niye riya olarak düşün, şöyle düşün ya adama bak niye ayakkaplarını çıkardı hmm. diyerek belki de farklı gözle bakacaktır veya evet. birilerinin sormasına ihtiyaç bırakacaktır. Bilen kesim açısındandır ki bu bu konularda yani taviz vermek doğru bir şey değil. Genelde bu ayakkabın üzerine basıp basmam adamın ayakkabısı temizdir. İşte ne bileyim üzeri serttir, basıldığı hmm. zaman ezilecektir, sıkıntı olacaktır vs. gibi durumlarda yapmayabiliyor bunu. Evet. Ama bu konuda da yani olması gereken nedir? Bunu ifade etmekte fayda vardır. Hangi atmosferde bulunursak kullanım hangi yerde platformda olursak olanın, bildiğimizden geri durmamamız gerekir. İnsanlara bunu bir şekilde ifade etmemiz, hem fiili olarak yaşayarak Hı -hı. bunu anlatmamız, hem de kavli olarak beyan etmemizde fayda vardır. İnşallah hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. E, doğum yapmış bir bayan, doğusalık dönemi bittikten sonra ilk adet süresini, önceki adet süresine göre hareket ederek namaza başlamalıdır demişler? Şimdi, doğusalığın e, en edna mertebesi yoktur. Hı -hı. Ama için bir sınır vardır. Kırk günlük bir zaman zarfı vardır ki bu zamanı aşacak olursa e, bu eski adetti yani ilk doğumu ise bu, 40'tan sonrası. Ama ikinci doğumu ise, bir evvelki doğumundaki loğusalık miktarı neyse ondan fazlası bu kişi için istaze dediğimiz özür olacaktır. Hmm. Şimdi soru şu Allahu Alem, aşmış durumda devam ederse, istimrar ederse bunun aybaşı halini nereye göre hesap edecektir? Aybaşı halini gebelikten bir önceki normal olarak görmüş olduğu aybaşı haline göre hesap hmm. edecektir. Ki aybaşı halinin de en ednası 3, en fazlası 10 gün. Temizlik müddetinde en fazlası şey en azı 15 gündür. Evet. Bu şekilde muhtak gördüğü en son adet neyse ona göre hesap eder, ona göre e, yapmış olduğu durumu oraya bina edecektir. Namazlarını, ibadetlerini o şekilde devam edecektir. bu konuları bilen kişilerle bunu isyar etmesi, Hı -hı. çünkü kişilerin adet düzensizliği olabiliyor, e, art yani fazla veyahut da eksik, veyahut da kesildi diyor ama fıkhen o kesildi diye istediği yer istimrar olarak kabul edilebilir e, adet içinde kesilmiştir e, ve kesik 15 gün e, bulmamıştır dolayısıyla hala o devam ediyor anlamını taşıyabilir O yüzden bu konuları bilen e, Hoca Hanımlar vardır hı hı. onlarla istişare yaparak e, kendine bir çekildi zem versin evet hocam. bir başka sorunuz hocam e, imsak vakti girmeden adet olan bir bayan yine ee, aynı vakitte yıkanması gerektiği için bir sonraki orucuna niyet etmeden önce yıkanması şart mı yoksa savur yapıp ezan okunduktan sonra yıkanabilir mi? Sualde imsak vaktinde adet olan mı diyor adet girmeden mi? adet olan sanki soruda bir tuhaflık var yani veya yanlış ifade edilmiş. Çünkü Olabilir. imsak girmeden önce bir bayan adet oluyorsa zaten o günün orucuyla mükellef Kesilen değildi. olarak yazacaktı herhalde. Ha, yani yanlış öyle yazılmış. olsa gerek. Evet. Ee, evet. Yani imsak girmeden önce adetten kesilmiş, Hı -hı. temizlenmiş. Ee, şimdi savuru yapayım da mı boy abdesti alayım evet. yoksa boy abdesti alayım da mı savuru yapayım. yapayım. Bunun evet. meselesi aslında şu boy abdesti alacak kadar bir vakit o vakitte adet zamanından sayılacaktır. Hmm. E, bu kadarlık bir zaman adet zamanından sayılacağı için tabii bu e, on günden az görmeleri durumundadır. Bu imsaktan önceki zamana münhasır olacaktır. Eğer bu kadar bir zaman geçti ama hala daha yıkanmadıysa bu e, zaten oruçta muhataptır. Dolayısıyla savurunu yapar. Orucuna hmm. niyet eder, gün içinde yıkanabilir. Aynı cünüp olan şey cünüp gibi, olan kimse gibi. gibi. Yani kişinin oruca başlama anında yıkanmış olması şartı yoktur. Hmm. Yeter ki oruca başlama anında temiz olsun. Temizlikten kastettiğimiz aybaşı halinde olmasın. Hmm. O da dediğimiz gibi yani 10 gün öncesinde kesilmesi ve 10 gün sonrasında kesilmesi. 10 gün öncesinde kesilmiş ise yıkanma kadar geçecek olan zaman dilimi de adetten sayılacaktır. Hmm. Ama 10 günü aşmışsa zaten kesilir kesilmez e, o temizlenmiş hükmünde olacaktır. ve ki yıkanmış olmasa bile oruca başlamasına mani bir durum olmayacaktır. Bazen şöyle bir durumlar da olabiliyor hocam. E, i̇şte güneş doğduktan sonra adet olanlar olabiliyor. Tekrardan işte oruçlu Ramazan zamanlarında tekrardan o vakite geldiği zaman yıkanması gerekiyor. O anda oruçlu mu geçirmesi lazım yoksa o gün yine normal gün olarak devam yani etmesi gün gerekiyor? gün içinde temizleniyor diyorsunuz yoksa gün içinde adet oluyor. Diyor. Şimdi gün içinde ikisine de cevap vereyim isterseniz. Gün içinde Ramazan'dan bahsedelim. Ramazan-ı evet. Şerif ayında normalde oruca başlamış bir bayan gün içinde adet olacak olursa bu kimsenin oruçluya benzemesi doğru değildir. Evet. Orucunu yiyecektir. Hı -hı. Oruçlu değildir. Ancak gün içinde temizlenen bir bayan, yani imsak zamanında adetli olduğu için oruç niyet etmemiş. Evet. Gün içinde de temizlendi. Hı -hı. Dolayısıyla oruç tutabilme konumda ama oruç tutmaya imkan yok çünkü gün bölünmüştür. Hı -hı. Oruç yer olması hasebiyle. Böyle bir durumda bu bayan ise oruçluya benzemesi vaciptir. Hı -hı. Yemekten, içmekten kendini, kendini alıkoyacak ama oruçlu değildir. Oldu. Yani Anladım. o günün orucunu tutmuş olarak kabul edilmeyecektir. Anladım. Arada böyle bir fark vardır. Tamam. Hani bazen şey diyorlar ki, kuşluk vaktine kadar olursa veya öğle vaktine kadar olursa O niyetle alakalı. Niyetle alakalı o, yani. bununla alakalı değil. Bir Şu ya vardır yani, eğer e, tem daha yani e, ...müsafirle adetli kadın arasındaki farktan bahsedilir. Hı hı. Seferdeyken bir insan oruç tutmakla mükellef değildir. Evet. Yani ruhsat vardır. Hı hı. E, oruca niyet etmemiştir imsakağın da. Sonra gün içinde mukim olmuştur. Hı hı. E, hazır gelmişim bari orucuma niyet etsem olur mu? Eğer işte kaba kuşluk vakti gelmemişse olabilir. Hı hı. Bir şey de yememiş o evet. Ama bir bayan e, normalde adetliyken kaba kuşluk vaktinde temizlense... Bir şey de yememişim. Bugünün boşuna geçmesin, oruca Olsun, niyet edeyim dese o olmayacaktır. Çünkü imsak vakti o arada oruca e, imkan olduğu bir dönem yoktur o kişi için. Kabukuşluk vaktini açalım mı hocam hemen izleyenlerimiz için? Yani de? aslında şöyledir kitaplarımızda, günün yarısından önceki hal, yani. yani ekseri günün ekserisi niyetli geçirilmesi gerekir. Bu da e, öğle namazından belki bir saat önceki bir vakit dilimi olarak da söyleyebiliriz. Tamam hocam. Bir başka sorumuz da hocam. Bir erkek sürekli dese ki ben bu kadını boşayacağım nikahı gitmiş olur mu? Tabii bir erkeğin bu şekilde bir ifadeyi devam ettirmesi doğru bir şey değil. Evet. Her şeyden önce aile yuvasının yani bir birliktelikte birbirlerine karşı olması gereken saygının gitmesine sebebiyet verir. E saygı giderse sevgi gider, sevgi olmasa da bu aileyi bir arada tutacak bağ kalmayacaktır. Tabii bu meselenin izahı sadedinde ahlaki bakımından ifadesi. Talak konusunda baktığımız zaman hukuksal olarak boşayacağım ifadesi boşamak değildir. Ee, talak bir, e, kişinin bir tasarrufudur. Tasarrufta ise cezim şartı vardır. Yani hmm. o anda onu ihtias etmesi gerekecektir. İleriye dönük yapacağı bir şeyi niyetlenmesi e, cezim olarak değerlendirilmez. Bu da adamın hanımına ben seni boşayacağım demiş olması bir boşamak değil. Bu genelde şurada karşımıza çıkıyor. E, kişi hanımına diyor ki işte e, filan yere gidersen seni boşarım. O da bir şekilde oraya gitmiş oluyor. Bu durumda talak vaki olur mu? Yok olmaz. Çünkü boşarım dedi. Hı hı. Boşar veya boşamaz. Ama filan yere gidersen boşsun şeklinde cezmi ifade eden bir kelime kullanmışsa durum farklıdır ki tabi bu gibi şeylerden şiddette de sakınmak gerekir. Çünkü evlilik evet meşrudur. Boşanmak da evlilik gibi meşrudur. Ama herhangi bir gerekçe olmadan veyahut da gerçek anlamda bir gerekçe olmadan keyfi olarak boşamak her ne kadar helal olsa da Mevla Teala Hazretleri'nin buğz ettiği helallerdendir. Ki bunun en büyük sıkıntısı ise çocuklara dönecektir. Evet. Çocuklar evet. bunun sıkıntısını yaşayacaktır. Daha geçenlerde bu yaz kurslarıyla alakalı bir yere gitmiştik bizim çocuğu yazdırmak üzere. Baktım bir çocuk geldi 11-12 yaşlarında bir delikanlı. E, tanıdı bizi hocam dedi sizden dua istiyorum. E, güzel tatlı simalı e, dedim dua edelim dedim. Nedir dedi hocam dedi annem babam birbirinden ayrılar. Hı. Beni şu anda yazdırmaya geldiler buraya. Onların birleşmesini istiyorum. O e, hakikaten benim o günümü komple akşama kadar evet. kalbimi meşgul etti. Yani ne kadar tesirliydi o çocuğun. Hı. Düşün arkadaşlarının annesi var, babası var. Bunun da annesi, babası var ama hiçbir zaman Aynen. bir arada göremiyor bunları. Yine onlar bir araya gelip onu getirmişler. Bazıları bu şekilde de değil. O yüzden yani evlenmeden önce belki hayat bizim hayatımızdır diyebiliriz. Evlendikten sonra da belki bunu diyebiliriz ama çocuklar olduktan sonra artık kişinin bireysel olarak düşünmesi doğru değildir. Yani bu yapacağınız işlem nereye gider, kimlere zarar verir? Bunları iyi düşünmek gerekir, iyi tartmak gerekir. Anne babanın özellikle burada baktığımız zaman birçok hani psikolog büyüklerimize de program yaptığımızda birçok sıkıntının altından anne babanın ev içerisinde yapmış olduğu hareketler, kavgalar, gürültüler de etkili evet. olduğunu söylüyor. Eğer kavga edilecekse de kendi odanıza çekilip çocuklardan uzak bir şekilde evet. kavganızı gerçekleştirin. Çocuğunuzun yanına geldiği zaman normal hayatınıza en azından devam edin ki o çocuğun sağlıklı bir birey olmasında bir katkınız Çünkü olsun. Neticede toplum o bireylerden oluşuyor. Kesin Yarın o bir gün toplumu oluşturacak o çocuklardır. Evet. O çocuklar ailede bu gibi sıkıntıları görmüşse elbette sağlıklı aile kurmaları o kişiler açısından çok zor olacaktır. Sağlıklı düşünmeleri zor olacaktır. O yüzden bu gibi durumlarda e, ifade ettiğiniz gibi bireysel düşünmemek lazım. Evet. Bu yaptığımız işten nelere mal oluyor genel olarak düşünerek hareket etmek lazım. Evet hocam. Son sorumuz da hocam. Hanefi bir kimse tam cuma namazı vakti farza durulacakken misal olarak ayağı kanasa, Şafi mezhebine göre hareket edip o az kanamadan abdestin bozulmadığı, İmam Şafi Hazretlerine göre abdestin var deyip imama uyup cuma namazını kılabilir mi? Şüphesiz müştehit imamlarımızın ihtilaf etmesi farklı görüşlerde olması bizler için bir rahmettir. Bu inkar olmaması ki bununla alakalı hadis-i şerifte vardır. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Ancak bu rahmet ifadesini e, nasıl anlamamız gerekir? Yani isteğimize göre, keyifli olarak şu mezhep veya bu mezhep, şu imamın görüşü veya bu imamın görüşü şeklinde hareket etme durumumuz olabilir mi? Bu konuyla alakalı e, Durul Muhtar isimli eserde Haskefi Rahimullah der ki, bir insan sefere çıktığı zaman e, ''Zaruret durumu söz konusu olursa Şafii mezhebini taklit edebilirler. Malumunuz Şafii mezhebine göre seferde olan bir insanın namazları cem etme ruhsatı vardır. Yani öğle ve ikindi namazını cem etme gerek öğle vaktinde gerek ikindi vaktinde cem-i takdim veya cem-i denir. Akşam ile yatsı namazını da gerek akşam vaktinde veya yatsı vaktinde cem-i takdim veya cem-i denir buna. Bu şekilde cem etme ruhsatı vardır İmam-ı Şafi Rahimullah'ın adına göre. Tabi İmam-ı Azam Rahimullah'ın bu yönde değildir. Hanefi mezhebine göre cem sadece Arafat'ta öğle ile ikindinin öğle vaktinde ki bu cem'i takdimdir. Birden de akşam ile yatsının yatsı vaktinde cem'i tehir şeklidir. Bunun dışında cem yoktur Hanefi mezhebine göre. İşte bu konuyu anlatırken e, Haskefi der ki Rahimullah seferde ise bir insan zarurette de karşılaşır ise ki oradaki zaruretten kastedilen bir ihtiyaçtır, hacettir. Bu durumda Şafii takliden namazını cem den i̇bn Abid'in e, bu esere yazmış olduğu haşiyesinde bu konuyu alta taşır. Yani matlab olarak alta taşır. Der ki Haskefi Rahimullah'ın bu ifadesi iki görüşten bir tanesidir. Aslında zaruret olmasına gerek yok. Bir insan keyfi olarak da seferdeyken bir müştehidi taklit edebilir. Hmm. Ancak, der, burası önemli. Taklit edeceği mezhebin o konuya dair yapması gerekli olan şeyleri bilmesi gerekir. Buna biraz daha örneklendirirken der ki, eğer namazı cem edecekse namazın öncesinde abdestten işe başlamamız gerekir. Abdeste Şafii mezhebinin kurallarına göre ki aramızda yani Hanefilerle şafiiler arasında bu konuda da bazı ihtilaflar vardır. Örneğin niyetin farz olup olmaması. Ondan sonra tertibin farz olup olmaması. Hatta vatta Şafii mezhebine göre niyette mukarenet yani yüzü yıkama esnasında kalbi niyetin var olması. Bunlara riayet edilmiş olması, keza abdestin bozulma noktasında işte e, el, nikahı e, düşen, yani nikahlanması helal olan bir kadınla temasının abdesti bozuk bozmaması. Bütün bunlara riayet edecek. Keza namazda da Şafii mezhebinin kurallarına riayet edecek. Böyle ki imamın arkasında dahi olsa Fatiha'yı okuyacak. O işte Hanefi mezhebine göre kıraat yapmayacaktır. Evet. Bu gibi bütün bu şartları yerine getirirse niye olmasın? Şimdi bazen sual ediyorlar, hocam diyorlar işte biz seferdeyken böyle taklit edebilir miyiz? Onlara cevaben diyorum ki eğer bunu sual ediyorsan taklit edemezsin. Niye? Çünkü bu konulara vakıf değilsin demektir. Ee, biliyorsan zaten soru sormana gerek yoktur. Zaten ilim sahibisindir, biliyorsundur demektir. Evet. Yani o yüzden bu gibi durumlarda işte bahsettiği gibi cuma saati e, tam namaza kılacağız. O anda kanam oldu. Ben şafi taklit Namazımı öyle devam edeyim. Hı. E peki senin abdestin normalde Şafii mezhebine göre oldu mu? Oysa sen evden çıkarken işte hanımınla temas ederek çıkmıştın. Yani. özenin abdestin Şafi mezhebine göre yok. Sen yani şu saatten sonra Hanefi'ye göre de yok. E, taklit edeceğin mezhebe göre de abdestin olmayacak. Bu telfika sebebiyet verecektir. Hmm. O yüzden e, bu doğru bir şey değildir. E, evet taklit meşrudur, olabilir. Yeter ki bunu e, teşehhi bir kavramıyla yapmamak gerekir. Yani şehvi arzular doğrultusunda ruhsatları elde edebilmek, ruhsatlara tabi olma yoluyla yapmamak gerekir. Bir ihtiyaç söz konusu olursa ve gerçek anlamda telfika da düşmemek kaydıyla niye olmasın? Ama böyle bir şey yoksa herkes iltizam ettiği yani bilmiş olduğu mezhebi doğrultusunda hareket etsin. Çünkü onun fıkhını biliyorsan ona göre hareket et. Hı. Bilmediğin bir fıkha göre hareket etmek, kişinin hata yapmasına sebiyet verecektir. Yani böyle bir durumda hanefi olan bir kimse ne yapacaktır? Cuma saatinde tam cuma namazı kılınırken abdestin bozuldu, çıkacaksın abdestini alacaksın. Peki çıktın, abdestini aldın, geldin Cuma karşı hiç problem değil, mesul değilsin, öyle namazını kılacaksın. Yani şer şerif sana e, takatından fazlasını yüklemiyor aptesine git al. Geldiğinde cumaya kalırsan cumayı kıl. Kaç çıkarsa problem değil. Sen yine sevabını aldın. Senin niyetin oydu. Ama öğle namazını kılacaksın. Ha bu durum bayram namazı gibi halefi olmayan bir namaz olursa o zaman teyemmüm al. Evet. Teyemmüm al onu kıl veya cenaze namazında siz de velisi değilsiniz. Teyemmüm al. Cenaze namazını kıl denilecektir. Yani kendi mezhebimizde bir çıkış var iken farklı bir mezhebe gitmek ki hele hele bilmediğimiz bir mezhebe yani fıkhını bilmediğimiz bir mezhebe avam için bunu konuşacak olursak bu dediğimiz gibi kişinin e, terfika gitmesine, terfika evet. düşmesine seybet verir ki bu da doğru bir şey değildir. Evet hocam. Bu soruyla programımızda sona geldik hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri hakkı hak bilip tabi olmayı batılı da batıl bilip sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Amin inşallah. Ee, Müslümanların sevinmesine inşallah cümlemize Rabbim nasip eylesin Amin dersin. inşallah. Allah'a az olsun hocam çok Anladım. teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar ilmihal programımızın sonundayız. Sizlerin sorularınızı bizlere ilmihaletlelegul.tv.com ter adresinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla himayet olun. Hoşça efendim.